Bismillah, Elhamdülillahi ve ala Resulillah. Kadının yüzünü örtmesi farz mıdır? Bu konu alimler arasında tartışma konusu olmuş olmuştur. Burada e, kısaca cevap vermek mümkün değil. Gerçekten uzunca tartışmalara konu olmuş bir mesele. E, ancak elimizden geldiği kadar bilgi vermeye çalışalım. Nur suresi 31. ayette Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Mümin kadınlara da söyle gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. (Parantez içinde belirtelim) yüz ve el gibi görünen kısımlar müstesna. ziynet yerlerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerine kadar salsınlar. Bazı hanefi ve maliki mesebi alimleri el ve yüz dışında her yerin örtülmesinin farz olduğunu söylerken şafi ve maliki mesebi alimleri de el ve yüzünde örtülmesinin farz olduğunu söylemişlerdir. Tabi her iki tarafında kendilerince ortaya koyduğu deliller vardır. Asap suresi 53. ayette Rabbimiz yine şöyle buyurmaktadır. Peygamberlerin, peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Böyle davranmanız hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temizdir. Yani bu ayeti delir getirenler tabii yüz ve ellerin de örtülmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Burada bu ayetin açıklamasında haberi tefsirinde şöyle geçiyor. Bunlardan görünen kısımların müstesna ayeti yüz ve ellerin açık olması zaruri olduğundan bu ayet buraların avret sayılmayacağına işaret eder. Yani biraz önceki Nur suresi 31. ayetini açıklaması. Bu görüş bazı sahabi ve tabiinden de rivayet edilmiştir. Nitekim Said bin Cübeyr radıyallahu anh Bunlardan görünen kısım müstesna ayetinden maksat yüz ve ellerdir demiştir. Ata da ayetteki istisnanın yüz ve eller olduğunu söylemiştir. Da, hak'tan da buna benzer bir rivayet yapılmıştır. Ayşe annemizden rivayet edilen şu hususlar yine Kurtubi tefsirinde geçiyor. Ebubekir radıyallahu anh'ın kızı Esma çok ince bir elbiseyle Resulullah'ın yanına geldi. Onu görünce Resulullah yüzünü çevirerek "Ey Esma, kadın bluha erince yüz ve ellerini işaret ederek şu ve şunun haricinde kadının vücudunun görünmesi haramdır." buyurdu. Açıklamaya göre yani buradan şu anlaşılıyor. Eğer yüz avret ise ve örtülmesi gerekiyorsa neden sahabelere Resulullah yüzlerini çevirmesini sağladı? Yani ondan yüzlerini çevirmesini istedi? Demek ki bir kısım alimler böyle diyorlar. Demek ki o kadınların yüzleri görünüyordu ki sahabelerin yüzlerini çevirmelerini istedi. Aksi halde hiç görünmeseydi bu böyle emretmezdi yani kadınların yüzü tamamen kapalı olmuş olsaydı Diyorlar ki işte bu yüz çevirme, kadınlar gördüğümüzde yüz çevirme emri olmazdı. Diğer görüş Ayşe radıyallahu anh'ten rivayette yani yüzün haram olduğunu ortaya koyanların delili de şunlardır. Ayşe radıyallahu anh'ten genel rivayette Allah ilk muhacir hanımlara rahmet eylesin. Ey peygamber hanımlarına, kızlarını, mümin kadınlara söyle ayeti nazil olunca elbiselerinin bir parçasını yırtarak yüzlerini örttüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında başlarında kargalar varmış gibi namaz kıldılar. Bu, Buhari'de, bu Davud'da geçen e, bir rivayet. Diğer belirler de şunlar. Ziynet, kitaptan delili zinetlerini açmasınlar ayeti, bu ayet zinetlerin açılmasını haram kılmıştır diyorlar. Bir de onun zevcelerinden muzumlu bir şey istediğiniz vakit perde arkasından isteyin ayeti, bu ayet yüze bakmanın haram olduğuna dalalet etmektedir. Gerçi bu ayet Resulullah'ın zevceleri hakkında nazil olmuştur ama hükmü kıyaslığa bütün kadınları ilgilendirmektedir diyorlar. Celil bin Abdullah'dan şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ani olarak yabancı bir kadını görmek hususunu sordum. Bana görünce gözlerimi çevirmemi emretti. Yine Hazreti Ali'den rivayet edilen, Ya Ali yabancı bir kadını gördüğünde ikinci bir defa bakma. Çünkü ilk bakışın iraden dışındadır ve onda bir vebal yoktur. İkinci defa bakarsan bu iradenle olduğu için haramdır buyurdu i̇bn Abbas'tan bir rivayet var. Bir kurban bayramı günü Resulullah Fazıl bin Abbas'ı atının arkasına bindirmişti. Fazıl beyaz tenli, güzel saçlı, yakışıklı bir delikanlıydı. Hasam kabilesinden bir kadın Resulullah'ın yanına gelerek bir şeyler sormak istedi. Fadıl kadına, kadında fazla bakıyordu. Resulullah Fazıl'ın yüzünü diğer tarafa çevirdi. Evet kardeşlerim nakledilen bu deliller bu husustaki iki görüşü ortaya koyuyor. İki görüşün sahipleri de tabi ki delilleri var. Yani bir kısım alimlerimiz el ve yüzde kapatılması gerekiyor, haramdır diyorlar. Delillerini biraz önce aktardım. Diğer alimlerimiz de diyorlar ki hayır el ve yüz haram değildir, kendiliğinden görünen kısımlardır. Ayette buyurulduğu gibi. E, haram değildir diyorlar. Ben iki görüşü de e, beyan etmiş oluyorum. E, Hangi hususta amel edeceğinizi gönlünüze danışın ve gönlünüze yatan e, doğrultuda amel edin. Çünkü her iki tarafta da alimlerimizin görüşleri ve delilleri var. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.